Mürşidi Kamil insanın her meselesini dikkate alır. Bu yolda büyükler olmasaydı insan kendi başına fayda göremezdi. Tasavvufu bir arabaya benzetirsek mürşid Kamil onun şoförüdür. Şoför olmadan araba yerinde bin sene dursa kımıldamaz. Kendi kendine gider mi? Tasavvuf da böyle. Başında Mürşid-i Kamil olmazsa menfaati de olmaz mürşid Kamiller, bu yolun hem izah edicisi, hem doktoru, hem de her şeyidir. Mürid için de bu önemlidir. mürşid Kamil, bu yola giren mürid için de onun manevi babasıdır. mürşid Kamil, Allah'ın izin verdiği ölçüde onun her şeyini görür, ona göre söyler. Bir baba muhakkak, kendi evladına faydalı olan şeyleri söyler değil mi? Zararlı olan şeyi teklif etmez. Evlat ister bilsin, ister bilmesin. Kaldı ki evlat çoğu zaman bilmez. İşte bir mürşidi kâmil de müridini iyi tanıdığı ve bildiği için onun durumunu kendisine daha kolay söyler. Onun için mürşidi Kamil müride bir şey söylerse itiraz etmemelidir. Bunu hayır görmelidir. Onlar insanın her şeyini başından sonuna kadar takip ettikten sonra cevap verirler. Biz ise şimdiki halimize bakıyoruz ona göre cevap bekliyoruz. Mesela bir defasında üniversite talebeleri geldiler Gavs hazretlerinin yanına. Artık biz üniversitede okumayacağız, bu kapıda hizmet edeceğiz, başka bir şey de istemiyoruz dediler. Bu maksatla menzilde kalmaya başladılar. Seyda hazretlerinin bu durumdan birkaç gün sonra haberi oldu. Onları çağırdı. Yok öyle şey olmaz. Gideceksiniz, okulunuzu bitireceksiniz. Devletin verdiği vazifelerle millete faydalı olacaksınız. O zaman daha kıymetli olur. Burada durmakla olmaz. Sizin burada yapacağınız işi başka biri de yapabilir. Sizin yapacağınız iş ayrı, onun yapacağı iş ayrı. Siz burada yapamazsınız. Herkes kendi işini yapsın. Dedi ve onlara izin vermedi. Yine bir başkası vardı. Cahildi. Ona da, Gel, sen de burada kal. ''Şu hayvanları güt'' dedi. Mürşid-i Kamiller herkese kendi haline göre yapabileceği işleri verirler. İşleri birbirine karıştırmamak lazımdır. Onlara bir soru sorduğumuz vakit verecekleri cevabı iyi anlamak gerek. Onlar bize bir şey söylerken bizim dinimiz için, dünyamız için, ahiretimiz için, imanımız için, çoluk çocuğumuz için hepsini hesap ederek söylüyorlar. Anlamadan cevap vermiyorlar. Nasıl bilgisayarda bir hesap yaparken kısa bir süre içinde bilgisayar binlerce işlem yapıyor, işte onun gibi. Bunlar da öyle. insana cevap verene kadar 1 iki saniye içinde senin bütün her şeyini hesaba çekiyorlar. Senin için hangisi hayırlıysa ona göre cevap veriyorlar.